Felicity öteki beş bitkinin böceklerini incelerken bir akşam haber verilen aileyi bulmuştu. Ateş gibi bir yeşil halka biçiminde bir pirjelen yukarısında ışıldıyor, tüm gelişiminde ona eşlik ediyordu. Yavaş yavaş her zümrüt böceği ortası başının üstüne gelen benzer bir aylayla donanmıştı. Bu genel ışıldamaya tek bir neden yol açar gibiydi. Falcı kadın lambasını gizlemiş, değişik yönlerden kesişerek kendi ayrımlarını böceklerin ak bedenine geçirirken, ölçülü bir aydınlık oluşturan bu göz kamaştırıcı halkaların gösterisini hayranlıkla izlemişti. Birkaç dakika sonra tüm aylalar bir bir sönüyordu. Frankel ilk örnekçi olarak kalınlığının ölçülmesi olanaksız olan tümüyle maden bir dikdörtgeni başarıyla tamamlamıştı. Bu dikdörtgen bakışımlı bir biçimde ikişer ikişer birbirini izlerken hepsinin de odağında birer yanar döner bulunan sekiz kareye ayrılmıştı. Her ayak devinmeye kalkışınca nesnenin genel yönünde düz olarak yatırılmış bir tekerlekler bütününü çalıştıran bir kola lehimlenmiş küçücük bir maden tozlukça kucaklanıyordu. İncecik dişli poyra ve çevreler ardarda birbirine geçiyor. Her tekerleği hızdan yitirdiğini güçte kazanmaya zorluyordu. Doğrudan kolun devindirdiği birincisi, zor durumdaki ayağın kımıltılarının yardımıyla kolaylıkla dönüyor. Ağır ve güçlü olan sonuncusu ise poyrasına dikilmiş bir dizi iğneyle ince uzun bir maden yaprağın ucunu dönem dönem itiyor. O da bir kez serbest kalınca arı bir ses çıkararak titriyordu. Her biri tek kendi sesine çıkaran altışar ayağı bulunan 8 yanar döner tüm bu alanı renksel olarak kaplıyor. Alan 4 7 majör içeriyordu. Ayrıca içinden çıkılmaz çarkları frenleyecek ustalıklı bir uyumun desteğiyle kurulmuş şaşırtıcı bir dizge 8 kuşağı ayrı ayrı ve tümüyle yönlendirerek ussal ve çözümlenebilir hiçbir düzenlemeyi dışarıda bırakmadan her türlü ses kakışmasına engel oluyordu. Araç, Brüksel konservatuarındaki komponyumun, ezgileme makinesinin küçültülmüş bir biçimini düşündürtmekteydi. Gösterilerini kutularında dikey olarak duran tarotlardan gelecek her türlü erken müzikten korumak isteyen Felicity'nin önceden istediği ufacık ve devingen bir ağırlık, yataylıkta en ufak bir bozulma olduğu zaman aygıtın tüm örgenlerini kımıldamaz duruma getirmekteydi. Dar kenarlarından birinden girerek tüm derinliği boyunca kazan incecik bir tabaka aracılığıyla bir yatağa dönüşünce bir tarot maden dikdörtgeni kolaylıkla içine almış ne görünüşü değişmiş ne de geçit görevi yapan kenarında en ufak bir açılma olmuştu. Frankel örnekçesini çoğaltmış, çok geçmeden de tarotların, bu usa gelmez kılıfların hepsi de sekiz yanar dönerle donanmış olarak kolaylıkla girip çıkan müzik plakalarına kavuşmuştu. Sanatsal sonuçlar tartışma götürmez aralıklarında, umulan şaşırtıyı sağlamaktaydı. Çoğu kez engele aldırmadan aylalar belirli bir kartın yüzeyi üstünde parlıyor, gerçekleştirenlerin içten bir işitsel hazından kaynaklandığı anlaşılan varlıklarıyla konserin en iyi evrelerini hep vurguluyorlar. Felicite'nin özenli çabalarıyla tüm böcekler sırasıyla görevlendiriliyor, sonra yaşam ögelerini buldukları altı bitkiye bırakılıyorlardı. Falcı kadın yeşil aylaların katkısını sağlamak için akşam gösterilerinde kullandığı çalgılı tarotlarıyla büyük bir başarı sağlamıştı. Yanar dönerler hangi tür müziği benimsemiş olursa olsun yaşlı kadın ile kartın resminin önceden içerdiği önbiliğe akıllıca gerekçeler sağlamaktaydı. Aylalar çıka gelince birden önbilisel konuşma taşkınlığına sunulan yeni ve verimli izleye dört elle sarılmaktaydı. Bu kendiliğinden senfonilerin ve bu ışıklar saçan göksel taçların gizlemi tarotların tümden doğal görünüşüyle birleşerek izleyenleri etkiliyor, meraklı sayısı gittikçe artıyor. Yanar dönerler doğaçlamaları sırasında bir saplantının etkisi altındaymış gibi çoğu kez fa majör titreminde felisitenin dikkatini çekmiş ilginç bir ezgiyi kabatasak bir biçimde çıkarıyor boşu boşuna sürdürmeye çabalıyorlardı. Bir akşam alışılmış kalabalığa katılan bir İngiliz turist ilk tarot düşer düşmez garip tedirgin edici örgeyi tanımıştı. Bir manş ötesi şarkının başlangıcıydı hemen arkasından tümünü söylemişti. Yanar dönerler kaç kez araştırılmış havayı onunla birlikte aynı zamanda hem soprano hem bas perdesinden iki oktavlık bir uzaklıkla çalmak için onun sesine izlerken o zamana değin hiçbir zaman ulaşmamış oldukları bir yoğunlukla bir sıkıntının silinmesinin sağladığı sevinci ortaya koyar görünen canlı aylalar yaratmışlardı. İngiliz böyle izlenmesine şaşmış, söylemeye ara vermeden sesleri daha iyi algılamak için kulağını karta dayamıştı. Doğrulduğu zaman Felicity şaşkınlık içinde, kulağının ve yanağının derisinde huni biçiminde sekiz çukur görmüş, bakışımlı konumlarından aylaların işi gibi görünen bu çukurlar adam ayrımına bile varmadan, iz bırakmadan kapanmıştı. İngiliz halkın soruları üzerine havanın The Blue Bells of Scotland, İskoçya'nın çan çiçekleri adında bir İskoç halk şarkısı olduğunu söylemişti. yanar dönerlerin İskoçya'dan geldiğini anımsayarak büyük bir merak içinde söyleneni usunda tutmuş, ertesi gün tüm serüveni anlatarak bazirede aktarmıştı. Kitapçı ricası üzerine Edinburgh'daki meslektaşına bir dizi özel soru yöneltmiş çok geçmeden de ondan İskoçya'nın çan çiçeklerinin istediği bir örneğiyle birlikte birçok ayrıntılı bilgi almıştı. Altı Kaledonya Gülü Tayın kıyısından genç bir çobanın sık sık gidip oturarak uzaktan sürülerini denetlerken backpipe çaldığı taş bir bankın yakınında gür otlarla dolu bir yerden alınmıştı. Delikanlı'nın Gözde şarkısı, İskoçya'nın Çan Çiçekleri, özgün biçimde fa majordu, sık sık yinelenir, yanar dönerleri etkilerdi. Böylece yanar dönerler bir müzik gücüyle donanmış, bir rehber yardımıyla tüm yapıtı buldukları güne değin, belleklerinde uyuklayan örgeyi çıkarmaya çabalayıp durmuşlardı. O zaman her aylanın aşırı vurgulanmasıyla ortaya çıkan sevinci kendileri için fazla yumuşak olan yeni bir havada hiç kuşkusuz bir özlem uyandıran soğuk iklimlerin sarhoş edici bir geçici anımsanmasına bağlamak gerekirdi. Felicity, İngiliz turistin serüveninin en çarpıcı ayrıntısının saplantısı içinde ezbere öğrendiği İskoçya'nın çan çiçekleri havasını kendisi de yanar dönerlere famajörle söyleyince, onlar da hemen hem aşağıdan hem yukarıdan söylemeye başlıyorlardı. Üzerlerinde tuttuğu ellerinin derisinde hiç acı vermeden gizemli çukurlar yaratan göz kamaştırıcı aylalar elde etmişti. Özgün titrem aylaların ortak parıltısına elverişliydi. Aynı tarotun sekiz yanar dönerine hepsinin de etkin olmasını sağlamaktaydı. Gösterilerinde ezgiyi büyü sözleri biçiminde söyleyerek aylaların ışık gücünden fazla olarak el çukurlarının anlaşılmaz ve geçici belirimlerini de ön bilileri için kullanıyor, derinliklerine ya da kapanma biçimlerine göre öngörü de bulunuyordu. Yalnızca İskoçya'nın çan çiçeklerinin çalınmasının yol açtığı aylalar bir deliği etkileme gücünü taşımaktaydı. Böcekler onlar için hiçbir zaman rehberden vazgeçememişlerdi. Kantorel aylaların varlığı özellikle de gizli oyma güçleri ilgisini çekince şimdiye değin kitaplarda kısaca anılan ve doğa bilimcilerin ciddi araştırmaları dışında kalmış olan yanar dönerleri yakından incelemeye karar vermişti. Bir akşam yörüngesine yerleştirilmiş bir tür saatçi büyüteci içinde bir aylayı incelerken bu arada Felicite yalnızca kendisi için yerinden çıkarılmış bir ezgisel dörtgenin 8 yanar dönerine etkili bir biçimde İskoçya'nın çan çiçeklerin Fısıldamaktaydı birbirine karşıt yönlerde dönen neredeyse var olmayan tabanlarında birleşmiş bir uçları böceklerden birinin başının üstünde öteki havada ayakta dengede duran iki ışıklı koni görmüştü aşağıdaki koni tümden mavi en yukarıdaki tümden sarıydı. Ters önlerden birbirine sürtünen iki halkayla yoğunluğunu yitirmeden yaratılmış ve sarıyla mavinin karışmasıyla zengin yeşil rengini kazanmış olan Ayla ince, belirli, iki devinimin etkisizleşmesiyle olduğu yerde kalıyor, görkemli parıltısı çıplak göz için hiç var olmayan konilerin zayıflığıyla çelişiyordu. Kantorel kesip incelemek için bir ölü yanar döner almış, başın içinde gene ayakta ve taban tabana uçlarından küre biçiminde minicik bir odacığın, az önce neşteriyle bu odacığın yukarısında bir yan pencere açmıştı, karşılıklı iki kutbuna yapışmış kuru ve sert bir maddeden fark edilmez iki ak koni bulmuştu. Usta her şeyi anlayarak istenen yere güçlü bir elektrik akımı vermiş, ak koniler öngörülerine uygun olarak ters yönde dönmüşlerdi. Aynı Bu zamanda üst yanlarında orta yoğunlukta bir aile oluşmuştu. Merceğin ortaya çıkardığı ışık saçan iki koniden geliyorlardı bundan böyle bilmece çözülmüştü yanar dönerler bir anlık bir hoşnutluğun etkisi altında çok ince bir sinir etkisiyle iki ak koniyi fırlatıyorlar onlar da havaya hemen hem de iyice büyüterek kendi ışıklar saçan görüntülerine yansıtıyorlardı iki yapay taban birbirine parlak göksel tözün belirli bir taşkın kabarıklığı yardımıyla sürtünüyor gerçek konilerin tabanları ise birbirlerine yalnızca yakın duruyordu kantor ele göre aylaların belirmesinin kedilerin mırmırı gibi herhangi bir rahatlığı ortaya koymaya yararken ilke olarak ateş böceklerinin ışık vermesi gibi aşkla ilgili bir anlamları bulunması ve çiftleşme amaçlı bir tür çağrı oluşturması gerekirdi. Usta anatomi araştırmalarını daha da ileriye götürmüştü. Her gerçek koninin ucu küre biçimli odacığın bir açıklığını aşarak aylağın düzlemine koşut ve sinir tellerinden halka biçimi bir çitle çevrili küçücük serbest bir ak diskin merkezine dayanıyor. Tek bir telin kısa dallanmalarından oluşan çit manyetik bir etki yoluyla kökeniyle elektrik motorlarının kine andıran çembersi bir dönüşü başlatıyordu. Disk dönmeye başlar başlamaz atılımını koniye geçiriyor. Koni de kendisiyle tek bir nesne oluşturuyordu. Kantörel bile bile alt koniyi ucu sivri bir çelikle kazıyınca çukur hep doluydu, beklediği gibi ölü yanar dönerin yukarısında beklenmedik çizik gibi ama daha büyük olarak ışık veren mavi bir çizgi parladığını görmüştü. Aynı deneyle üst koni de daha yukarıda sarı olarak benzer bir sonuç vermişti. O zaman usta değişik yönlerde çizgiler çizerek aynı anda uzamda ince parıltılar biçiminde çizilen koniye göre mavi ya da sarı olarak artmalarında tam olarak ilk çizimlerinin yansımalarını elde etmişti.